<gülüyor> Görmediler mi ki şüphesiz gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da hakkıyla gücü yetendir? Kendileri için bir ecel tayin etti ki onda hiç şüphe yoktur. Fakat zalimler inkardan başka bir şeyi kabul etmediler. Kullav rahmeti rabbi Peki eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız o zaman dahi harcamakla tükenir korkusuyla gerçekten cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. وَلَقَدْ <gülüyor> <gülüyor> Celalim hakkı için biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik Resul işte İsrail oğullarına sor Musa onlara geldiği zaman bunun üzerine firavun ona Ey Musa doğrusu bensini seni sihirlenmiş zannediyorum demişti. Musa ise gerçekten sen de biliyorsun ki bunları birer delil olarak ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun şüphesiz ki ben de seni mahvolmuş zannediyorum dedi. Nihayet Firavun onları o yerden Mısır'dan çıkarmak istedi de ...onu ve beraberindekileri... ...hep birlikte suda boğduk. Ve onun ardından... ...İsrail oğullarına... ...şöyle buyurdu: Firavunun sizi çıkarmak istediği... ...bu yerde oturun. Artık ahiret Vadi, kıyamet geldiği zaman hepinizi sizi ve onları toplayıp bir araya getireceğiz. <gülüyor> ve Kur'an'ı hak ile indirdik. O da emin ellerde hiç değişmeden size hak ile indi. Ey Resulüm! Seni de ancak bir müjdeleyici ve aynı zamanda korkutucu olarak gönderdik. Hem onu bir Kur'an olarak ayet ayet kısımlara ayırdık ki insanlara onu iyice anlayabilmeleri için dura dura okuyasın. Çünkü onu hadiselere göre size bir ders almak üzere azar azar indirdik. Kul bihi au la tu'minu min de ki artık ona ister iman edin ister iman etmeyin çünkü ondan önce kendilerine ilim verilmiş olanlar ehli kitabın müminleri Kur'an kendilerine okunduğu zaman secde edici kimseler olarak yüzleri üstü yere kapanırlar. <gülüyor> Ve derler ki Rabbimizi tenzih ederiz. Gerçekten Rabbimizin Kitaplarımızda haber verdiği üzere ahir zaman peygamberi hakkındaki vadi doğrusu yerine getirilmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve ağlayarak yüzleri üstü yere kapanırlar. Ve Kur'an onlara Allah'a gönülden bağlılığını artırır. <gülüyor> تدعو De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. hangisiyle dua etseniz, işte en güzel isimler onundur. Muhammed. Namazında sesini çok yükseltme. Onda o kadar da gizleme Bu ikisinin arasında bir yol tut <Sessizlik> Ve de ki Hamd o Allah'a mahsustur ki Çocuk edilmemiştir hem mülk kendisine hiçbir ortak olmamıştır. Acizlikten münezzeh olduğundan dolayı onun için hiçbir yardımcı da olmamıştır. Artık onu tekbir getirerek yücelt.